Ağuzzu billehi min Şeytanir rajim Bismillahirrahmanir rahim Innalhamdulillahi nahmdu ve neshtayinuhu ve neslafiru ve nāuzzu billehi min şurur enfusina ve nesiyatamadina Men yehdi Allahu falā ve men yudlil falā hadile Va īşhadu ānā ālahe illallah wahtehu la shirkila Va īşhadu ānā Muḥammadan abduhu wa rasuluh amābat Fīna istaqlaḥ hadithi kitāb ve hayr el hediyetu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ kulle muhtesaten bid'a ve kulle bid'atin ve Tefsir dersimize Maide suresinin 16. ayetiyle devam ediyoruz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Allah kendi rızasına uyan kimseyi onunla selamet yollarına iletir. Ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarır ve onları dosdoğru bir yola iletir. Es-Süddi dedi ki, Allah'ın yolları kullarına koyduğu ve ona uymaya davet ettiği, onunla Rasul gönderdiği şeriattır. Yine Yahudilik, Hristiyanlık ve Mecusilik değil, bilakis amellerin yalnızca kendisiyle kabul göreceği din olan İslam'dır. 17. Ayet Andolsun ki Allah elbette Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler muhakkak kafir olmuşlardır. De ki o halde Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündeki kimseleri hep birden helak etmek isterse kim Allah'tan bir şeye sahip olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Allah'ındır. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Barnaba İncil'inin yazarı Kitabı kaleme almasının sebebini şöyle anlatmıştır. Bu kitabın gayesi, bu Barnaba İncil'i e, Hristiyan kiliselerinin engellemek için uğraştıkları e, hakikatler içeren, yani tahriften uzak kalmış İncil'lerden birisi ve bunun ele geçirildiği her yerde bunu yok etmeye çalışıyorlar Hristiyanların ilergilenleri. Bu e, İncil geçtiğimiz zamanlarda ortaya çıkarılmıştı. Onun yazarı şöyle anlatıyor bu İncil yazması sebebini. Bu kitabın gayesi şeytanın hilelerine uyarak İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu ilan edenleri ıslah etmektir. Bu insanlar erkeklerin sünnet edilmesini gereksiz buluyor, haram yiyecekleri helal kılıyorlar. Bu tür hataya düşenler arasında Aziz Paul de vardır. Barnabas, İsa Aleyhisselam dünyadayken, mucizelerini gören müşrik Romalı askerler onun Allah'ın oğlu ve hatta Allah'ın kendisi olduğunu söylemeye başladığını ve bu yanlış inanca daha sonra İsrailoğullarının da bulaştığını belirtiyor. Barnabas'ın dediği gibi İsa Aleyhisselam bu gidişata çok kızmıştı. Defalarca onun etrafını saranları uyarmış ve yanlış inançlarını şiddetle kınamıştı. Şakirtlerini çeşitli bölgelere göndermişti. Bu şakirtler İsa Aleyhisselam'ın duaları sayesinde tıpkı kendisi gibi halka bazı mucizeler gösterdiler. Bundan maksat mucizeler gösteren bir kişinin ilah veya Allah'ın olması gerekmediğini açıkça göstermekti. Barnaba bundan sonra İsa Aleyhisselam'ın bu konuda yaptığı çeşitli konuşmalarını nakleder. Bu konuşmalardan İsa Aleyhisselam'ın halk arasında yaygınlaşan batıl inançlara ne kadar karşı olduğu ve bundan ne kadar endişe duyduğu anlaşılmaktadır. Barnaba ayrıca Aziz Paul'ün İsa Aleyhisselam'ın çarmıhta can verdiği yolundaki genel akidesini şiddetle yalanlıyor ve kendi şahit olduğu olayı şöyle anlatıyor. Şakit Yahuda Yahudilerin baş, baş rahibinden rüşvet alarak İsa Aleyhisselam'ı yakalamak üzere askerlerle gelince Allah'ın emriyle dört melek İsa Aleyhisselam'ı semaya kaldırdılar ve Şakit Yahuda'nın yüzü ve sesi tamamıyla İsa Aleyhisselam'ınki gibi oluverdi. Böylece Çarma İsa Aleyhisselam değil Yahuda gerildi. Barnaba İncil'indeki bu ifade görüldüğü gibi Aziz Paul'un kurduğu Hristiyanlığın kökünü kazıdığı gibi Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde tamamen doğrular niteliktedir. Hiç şaşırılmamalıdır ki Kur'an-ı Kerim'in inişinden tam 115 sene önce Barnaba İncil'indeki bu ifadeler bu kitabın Hristiyan kilisesi ve din adamları tarafından aforoz edilmesine sebep olmuştur. 18. ayet, Yahudiler ve Hristiyanlar da biz Allah'ın oğulları ve O'nun dostlarıyız dediler. De ki, o halde günahlarınız sebebiyle size niçin azap ediyor? Hayır, siz yarattıklar, e, yarattıklarından olan beşersiniz. Allah'ın yarattıklarından olan beşersiniz. O dilediğine bağışlar, dilediğine de azap eder. Şüphesiz göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülki Allah'ındır. Dönüş yalnız O'nadır. Enes radıyallahu anh şöyle riayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla bir yere gidiyordu. Herhamdülillah. Gittikleri yolda bir çocuk vardı. Çocuğun annesi onların geldiğini görünce çocuğun ezilmesinden korkarak koştu geldi ve oğlum oğlum diye bağırmaya başladı. Çocuğa yetişerek onu yoldan aldı. Bunun üzerine sahabeler ey Allah'ın Resulü bu kadın çocuğunu ateşe atar mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır atmaz. Allah da sevdiğini ateşe atmaz buyurdu. Bunu Ahmet bin Anbel, Bezzar ve Ebu Yala ve Hakim sahibi sinadda rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh, Numan bin Ada, Bahri bin Amr ve Şes bin Adi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah yoluna davet etti. Azabından onları uyardı. Onlar da Hristiyanlar gibi Bizi korkutamasın ey Muhammed. Vallahi biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Bunu Taberi, Beyhaki ve İbn Şam siyerinde, siretinde rivayet etmiştir. Esütli dedi ki, Allah dilediğini dünyada hidayet edip bağışlar, dilediğini de küfür üzere öldürüp cezalandırır. 19. ayet Ey kitab ehli, muhakkak size... Resullerin arasının kesilmesi üzerine sizin için açıklayan Resulümüz size geldi ki bize bir müjdeci ve korkutucu gelmedi demeyesiniz. Muhakkak işte size müjdeleyici ve korkutucu geldi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. İbn Abbas radıyallahu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri İslam'a davet etti. Onları hem İslam'a teşvik etti hem Allah'ın <gülüyor> azabıyla korkuttu. Fakat onlar bunu kabul etmemişti. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, Saad bin Ubade ve Ukbe bin Vehib radiyallahu onlara, Ey Yahudiler topluluğu! Allah'tan korkun! Vallahi siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz. Çünkü siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce geleceğini biliyor ve bize onun sıfatlarını anlatıyordunuz dediler. Rafi bin Hureymi'le ve Vehip bin Yahud'e, biz size bunları anlatmadık ve Allah Teala Musa Aleyhisselam'dan sonra hiçbir kitap göndermedi karşılığını verdiler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani bu Yahudilerin yalanlamaları üzerine Allah bu ayeti indirdi. Bunu da yine e, Taberi tefsirinde Beyhaki ve Siretu İbn Şam'da İbn İshak rivayet etmiştir. Katade diyor ki, burada hak ile batılı birbirinden ayıran, ve hak üzere gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kastedilmektedir. Onda delil, nasihat, nur ve hidayet vardır. Ona tabi olan kişi kötülüklerden korunur. 20. ayet Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün ki sizden nebiler kıldı. Sizi melikler yaptı ve alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Katade diyor ki, sizi melikler kıldı. Yani onlara hizmetçiler edindirdi. Onlar ilk hizmetçi kişilerdir. Yani Yahud Hristiyan şeyler, İsrailoğulları. Mücahit Rahimullah dedi ki, burada Allah'ın onlara eş, hizmetçi ve ev ihsan etmesi kastedilmektedir. Alemlerde hiç kimseye verilmeyen ise, kudret elvası, bıldırcın, pınarlar fışkıran kaya ve onları gölgelendiren buluttur. Abdullah bin Amr radıyallahu birisi, biz muhacirlerin fakirleri değil miyiz diye sorunca İbn Amr, sığınacağın bir hanımın var mı? dedi. Adam evet var dedi. Oturacağın bir evin var mı? diye sordu. Adam yine evet var dedi. İbn Amr radıyallahu o zaman sen zenginlerdensin dedi. Adam benim hizmetçim de var deyince, o halde sen hükümdarlardan, krallardansın dedi. Bunu Said bin Mansur tefsirinde Yine Taberi ve Müslim rivayet etmişlerdir. 21. Ayet Ey kavmim! Allah'ın sizin için yazdığı mukaddes yere girin ve arkalarınıza dönmeyin ki o halde hüsrana uğrayanlar olarak dönmüş olursunuz. Mücahit dedi ki mukaddes yeriyle kastedilen edilen Tur dağı ve etrafındaki topraklardır. Katade de mukaddes yer Şam'dır. Kavmin o şehre girmesi, namazın, zekatın, haccın ve umrenin emredilmesi gibi emredilmişti. Yani buradaki kutibe, keteb Allahu lekum yani Allah'ın size yazması burada ketebe yazma ile kastedilen onlara farz kılması demektir diyor. 22. ayet dediler ki, ey Musa, doğrusu orada zorbalar topluluğu var ve onlar oradan çıkıncaya kadar biz kesinlikle oraya girmeyiz, giremeyiz. Oradan çıkarlarsa biz hemen girenler oluruz. Kata de dedi ki, onlar boy olarak bizden daha uzun, güç olarak da daha güçlüydüler. Bunu dediler yani onlar. 23. ayet, korkan kimselerden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam da dedi ki, bununla ilgili kısa benzeri daha önce aktarılmıştı. Ee, yani burada zahirde bir kork korkmaları gerekliden bir durum var. Yani boy, pos olarak. Zorba insanlar, boy olarak da kendilerinden e, büyükler. Fakat Allah Azze ve Celle oraya gitmelerini emrediyor. Onlar bunu bahane ederek, yani bundan korkarak bu emri yerine getirmiyorlar. Ancak iki tanesi müstesna, işte onlar zikrediyor bu ayette. Korkan kimselerden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam da dedi ki, yani takva sahibi olan iki kimse, onların üzerine kapıdan girin, oradan girdiğiniz takdirde şüphesiz siz galiplersiniz. Müminler iseniz ancak Allah'a tevekkül edin Mücahit dedi ki şehre gönderilen iki reis kastedilmektedir Onların üzerine kapıdan girin kavliyle de zorbaların şehri kastedilmektedir 24 dediler ki ey Musa muhakkak ki onlar orada bulundukça biz oraya asla giremeyiz O halde git de sen ve Rabbin savaşın Elbette biz burada oturucuyuz Enes radiyallahu anh de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e giderken savaş konusunda Müslümanlara görüşlerini sordu. Ebubekir Bekir anh kendi görüşünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha Müslümanlara görüşlerini sorunca Ömer radiyallahu anh de görüşünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslümanlara görüşlerini sordu. Ensardan bazıları Ensar topluluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek <gülüyor> istiyor dediler. Bunun üzerine Ensar biz İsrailoğullarının Musa aleyhisselama sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyiz. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki atları berkul gımade sürsen seni takip ederiz dediler. Bu uzunca bir rivayetin bir kısmı bu Bedir Savaşı ile ilgili. Bunu Ahmet bin Ambel, Nesai Sünenül Kübra'da ve İbn-i İbban sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. 25. ayet de ki, dedi ki Rabbim Muhakkak ki ben kendim ve kardeşimden başkasına malik değilim. Artık sen bizim aramızda fasıklar topluluğunun arasını ayır. Bizim aramızda fasıklar topluluğunun arasını ayır. Burada emrin yerine getirilmemesinin üzerine Musa Aleyhisselam bunu söylüyor. Ey Rabbim ben kendi nefsime ve kardeşi Harun Aleyhisselam onun dışında kimseye söz geçirebilecek değilim. Yani onlara tebliğ ettim fakat onlar dinlemediler. Burada bu duayı yapıyor. Ya Rabbi o halde bu fasıklar yani itaatten çıkmış bu kimselerle bizim aramızı ayır diyor. i̇bn Abbas Abbas Radyalama diyor ki ayette geçen ayırma ile kastedilen aramızda hüküm ver demektir. Bunu Taberi rivayet etmiştir. 26. Muhakkak ki orası 40 yıl onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın olarak dolaşacaklar. Artık sen fasıklar topluluğu için üzülme. Katade şöyle diyor. İsrailoğullarına Şam haram kılındı. Bir köye geldiklerinde Allah onları bulutlarla gölgeliyor, üzerlerine kudret elvası ve bıldırcını indiriyordu. Onlar şaşkın halde dolaşırken, Musa aleyhisselam asasıyla taşa vuruyor, her bir kabile için birer tane olmak üzere 12 pınar fışkırıyordu. 27. ayet Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak ile anlat. Hani onlar bir kurban sunduklarında birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti de andolsun seni öldüreceğim demişti. Dedi ki Allah ancak muttakilerden, sakınanlardan kabul eder. Burada Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssası işaret ediliyor. E, kitap ve sünnet naslarında, sayın naslarında e, bunların isimleri geçmez. Ama İsrailiyat'taki rivayetlerde bunların isimlerinin Habil ve Kabil olduğuna dair bazı rivayetler var. Yani İslam'da bunların isimleriyle ilgili bir şey gelmemiştir. Bu sadece İsrailiyat kaynaklı bir bilgidir. Yani isimlerinin Habil ve Kabil olduğu. Madem ki Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize onların isimlerini bildirmedi. Bizim için hiçbir önemi yok bunun. Gerçekten isimleri Habil miydi, Kabil miydi? Bu da bizim ne tasdik edeceğimiz ne yalanlayacağımız şeylerden. Tıpkı ölüm meleğinin isminin İsrailiyat'ta Azrail olarak geçmesine rağmen İslam'da bununla ilgili sadece Melekül mevt yani ölüm meleği diye geçmesi gibi. Biz bu isimleri de ispat etmeyiz. Yani sahih naslar ispat etmedikçe ispat etmeyiz. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette kadının ikiziyle evlenmesi yasaklanmış ve diğer bir kardeşiyle evlenmesi emredilmişti. Her doğumda Adem Aleyhisselam'ın bir oğlu bir de kızı oluyordu. Hak böyleyken, hal böyleyken bir doğumda çok güzel bir kızı, bir doğumda da çirkin bir kızı olmuştu. Çirkin kızın erkek kardeşi, güzel kızın kardeşine, beni kız kardeşinle evlendir, ben de seni kız kardeşimle evlendireyim dedi. O, hayır, ben kardeşime senden daha fazla hak sahibiyim dedi. Bunun üzerine kurbanlar sundular. Koyun sahibi olan iri gözlü ve boynuzlu beyaz bir koç, Çiftçi ise az bir miktar tahıl sunmuştu. Allah koç sahibinin kurbanını kabul edip bunu kendisine cennette bir e, kırk koç olarak sakladı. İbrahim Aleyhisselam'ın kestiği koç da bunlardan biriydi. Çiftçiden ise kurbanını kabul etmemiş, bu sebeple de o kardeşini öldürmüştü. Bütün insanlar işte o nankörün çocuklarıdır. Bunu İbn-i Sakir tarihinde ve Taberi e, tefsirinde sahip bir isnatla i̇bn Abbas'tan rivayet ediyorlar. Yani bu Adem Aleyhisselam'ın çocuklarındaki Nuh Aleyhisselam'a kadar ki onun şeriatına kadar ki dönemi ifade ediyor bu rivayet aynı zamanda. Yani bir batında iki çocuk doğuyor. Biri kız, biri erkek. Yani ikisi çocuk doğuyor. Fakat bir batında doğanlar birbiriyle evlenemiyor. Bir sonraki doğunda bir kız bir erkek yine doğduğu zaman ilk seferinde doğan erkek ikinci sefer doğan kızı e, yani çaprazlama olarak bu şekilde imiş yani İbn Abbas'tan gemruyette bunu e, pekiştiriyor. Nuh aleyhisselam zamanında Allah Azze ve Celle bu şeriatı değiştirene kadar bu hüküm böyleydi. Fakat işte bu evlatlardan birisi kendi nasibine düşecek kızı istemeyince yani onu çirkin bulup da kendi batnıyla beraber duanı arzu edince e, bu sefer kurban sunmaları söz konusu oluyor. Bu kurbanlardan da Allah Azze ve Celle takvalı olanınkini kabul ediyor. İşte birisi koyun sahibiymiş. Bu koyunu kabul ediyor Allah Azze ve Celle fakat diğeri malının kötülerinden seçkinlerinden değil de işe yaramazlarından bir şeyi kurban olarak takdim ediyor. Bazı rivayetlerde bu kabul meselesinin Sema'dan bir ateş inerdi, kabul edileni o ateş alıp götürürdü veya yakardı. Bu şekilde rivayetler var İsa'liyat rivayetleri arasında. Yani bunlar kabul edilip edilmediğini biliyorlar. Muhtemelen böyle bir şey söz konusu. Kabul edilmeyince diğer kardeşi ona haset ediyor ve onu öldürüyor. Ayette belirtildiği gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yeryüzünde ilk cinayeti başlatan, işte Adem Aleyhisselam'ın o katil olan oğludur. Kıyamet gününe kadar işlenen bütün cinayetlerden, haksız öldürmelerden ona da pay vardır buyuruyor. Çünkü o kötü bir çığır başlatmıştır. Adam öldürme işini, <gülüyor> haksız yere cana kıyma işini o başlatmıştır buyuruyor. Bu rivayette de İbn Abbas Radyalama diyor ki işte bütün insanlar o katil olan, nankör olanın çocukları. 28 Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatırsan, ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. 29. Ben istiyorum ki benim günahım ve kendi günahımla dönesin de ateş halkından olasın. İşte budur zalimlerin cezası. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mutlaka fitneler olacaktır. Bu fitne zamanlarında oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran, yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen de koşandan hayırlıdır. Ben şayet biri evime girer ve beni öldürmek için el kaldırırsa dedim, buyurdu ki Adem'in oğlu gibi ol. Yani öldürülen oğlu gibi ol. Bunu sahip bir isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Ambel, Zevül Makdis ve Hakim rivayet etmişlerdir. Huzeyfe radiyallahu anh'e, Namaz kılanlar birbiriyle savaşırsa ne yapmamızı emredersin diye sorulunca şöyle dedi. Evinin kuytu odasına sığınmanı tavsiye ederim. Eğer biri seni öldürmek için içeri girerse ona, Haydi beni öldürerek benim günahımı ve kendi günahını yüklenerek geri dön ki, Adem Aleyhisselam'ın katil olan oğlu gibi olasın de. Bunu da e, hakim Müstedrek de Saygı Biznat'la rivayet etmiştir. Fitne savaşlarında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu tavsiyesinden ötürü Huzeyfer radıyallahu da bu e, aynı tavsiyeyi yapıyor. Yani Müslümanların salat ehli, musalliğin, e, Müslüman olanların, aynı kıbleye yönelen kimselerin çeşitli fitneler sebebiyle birbirlerine düşmeleri halinde e, yapılacak şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle tavsiye ediyor. 30. ayet nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolaylaştırdı da onu öldürdü. Böylece Hüsrana uğrayanlardan oldu. Mücahit dedi ki: Nefsi kendisine kardeşini öldürmede cesaretli kıldı. i̇l Mesud, İbn Abbas ve bir grup sahabe radıyallahu anhum dediler ki: Katil olan kardeşini öldürmek isteyince dağ başlarında saklanmaya başladı. Bir gün kardeşi koyunlarını otlatırken uyumuştu. O da bir kaya parçasıyla kafasını ezerek öldürdü ve öyle açıkta bıraktı. Onu nasıl defnedeceğini bilmiyordu. Bunun üzerine Allah Teala kardeş olan iki kargayı gönderdi. Onlar birbiriyle kavga ettiler ve bir biri diğerini öldürdü. Sonra bir çukur açarak onu gömdü. Bunu Hasan Birisnat'ta Taberi rivayet etmiştir. Ee, bu da İsrailiyat kaynaklı bir rivayet. Yani bu nasıl... Ölünün defnedileceğini bilmiyordu, ne yapacağını bilmiyordu. Allah Azze ve Celle ona öğretmek için işte bu iki kargayı gönderdi diye bildiriliyor. i̇bn Mesud radiyallahu anh'den gelen diğer rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen her canın kanının günahından Adam aleyhisselatü oğluna bir pay vardır. Çünkü o öldürme işini ortaya çıkaran ilk kişidir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 31. ayet derken Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstersin diye yeri eşeleyen bir yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yani az önce İsrailiyat'tan İbn Mesud, İbn Abbas ve diğer bazı sahabelerin aktardığı şeyin aslını Allah azze ve celle ayetinde bildiriyor. O rivayet Kur'an-ı Kerim'deki bilgiye tamamen mutabık olduğundan demek ki kabul edilebilecek bir rivayet olduğu anlaşılıyor. Yazıklar olsun bana. Bir karga gibi kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum? dedi ve pişman olanlardan oldu. İbn-i Abbas radiyalanmadan, Allah Teala birbiriyle kavga eden iki karga gönderdi ve biri diğerini öldürdü. Sonra da onu gömene kadar üzerine toprak attı. Bunun üzerine Adem aleyhisselamın katil olan oğlu, yazıklar olsun bana, bir karga gibi kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum, dedi. 32 İşte bu sebeple İsrailoğullarına şöyle yazdık. Her kim bir nefse karşılık, Yahut yeryüzünde bir fesat olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de onu diri tutarsa bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun ki muhakkak Rasul onlara apaçık delillerle geldi. Sonra muhakkak onlardan birçoğu bunun ardından yeryüzünde taşkınlık edicidirler. i̇bn Abbas Radyalanma şöyle dedi. Kim bir nebiyi veya adil bir idareciyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir Nebi'yi veya adil bir idareciyi yardımıyla güçlendirirse bütün insanları kurtarmış gibi olur. Yani bir Nebi'ye, yani insanlara hakkı açıklayan, hakkı davet eden bir peygambere destek olursa veya adaletle hükmeden bir yöneticiye destek olursa işte insanları diriltmiş gibi olur diyor İbn Abbas radıyallahu anh. İbn Esud radıyallahu anh, İbn Abbas ve bir grup sahabeden gelen rivayette kişi birini öldürmekle diğer tüm insanları öldürmüş gibi olur. Birini yaşatmakla da diğer tüm insanları yaşatmış gibi olur. 33. Ayet Allah ve Resulü ile harp eden ve yeryüzünde fesat için çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. İşte bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlar için çok büyük bir azap vardır. Terör faaliyetleri yapan, yani İslam'da bağıy denilen, taşkınlık yapan kimselerin cezası bu ayetle bildirilmiştir. Fiili uygulaması da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. O kıl kabilesinden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman oldular. Ancak Medine ve yaramayınca hasta oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadaka develerine gidip idrarlarından ve sütlerinden içmelerini söyledi. Onlar çobanları öldürdüler ve develeri sürüp götürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları getirmek için iz sürmeyi bilen kişileri gönderdi. Onları getirdiklerinde ellerini ve ayaklarını kestiler ve gözlerine mil çekerek öylece ölüme terk ettiler. Bunun üzerine bu ayet indi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Anpas gelen rivayette, 50 kitaptan bir kavim ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir anlaşma vardı. El kitaptan olanlar anlaşmayı bozarak yeryüzünde fesat çıkardılar. Bunun üzerine allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i muhayyer bıraktı. Dilerse onları öldürür, dilerse asar, dilerse el ve ayaklarını çaprazlamasına keser. Kim İslam diyarında silah çekip terör restirir ve yol kesip fesat çıkarırsa, bu kişi yakalandığında Müslümanların idarecisi bu kişiyi öldürmek, asmak veya el ve ayaklarını kesmekte muhayyerdir. Sürgün ise Müslüman topraklarından kâfirlerin topraklarına sürgün edilmeleridir. Eğer yakalanmadan gelip tevbe eder ve İslam'a girerse bu kendisinden kabul edilir ve geçmiş şeyler için sorumlu tutulmaz. Yani teröristlere yapılan muamele, yol kesiciler, eşkıyalar, bunun gibilere olan muamele anlatılıyor İbn Abbas'ın bu teşhirinde. Ayşe radıyallahu anhadan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kişinin kanı şu üç şeyden biri olmaması durumunda helal değildir. Yani ancak şu üç şeyden biriyle helal olur. Evli olup zina eden rejim edilir. Kasten öldüren kişi kısas olarak öldürülür. Ve İslam'dan çıkıp Müslümanlara karşı savaşan kişi ya öldürülür ya asılır ya da İslam topraklarından sürgün edilir. Bunu Ebu Davud, Nesai ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 34. ayet. Ancak kendilerine İbn Abbas'ın tefsirinde gelmişti bu istisna zaten. Kendilerine gücünüz yetmeden önce tevbe edenler müstesna. Bilin ki muhakkak Allah gafur ve rahimdir. Yani bu terörist veya harici bağı isyancı gruplar eğer yakalanmadan savaş ortamına gelmeden böyle bir duruma gelmeden tevbe eder teslim olurlarsa bunu istisna ediyor. Zaten İbn Abbas'ın tefsirinde de bu durum açıklanmıştı. Ee, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki bu ayet çaresiz kalıp da yakalanmadan önce tevbeden müşrikler hakkında inmiştir. Bu ayet Müslüman kişiye uygulanacak cezaya mani değildir. Müslüman bir kişi birini öldürür veya fesat çıkarır veya Allah ve Resulüne karşı savaş açar da sonra yakalanmadan kafirlere kaçarsa sonradan tevbe dahi bu tevbesi had uygulamasına mani olmaz yani had cezası o uygulan o ayrı. Yani eğer bir cana kıymış e, had gerekiyor kısas gerekiyorsa veya zina etmiş rejim gerekiyorsa bu müstesna bu bu ayette bahsedilen demek ki huruç e, eşkıyalık gibi veya bağiyelik gibi suçlarla ilgili bunlardan teybetmesi hakkında yoksa hadler iptal olmaz 35. ayet Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve ona vesile arayın onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa ereçsiniz. Katade dedi ki ayet Allah'a itaat ederek ve razı olacağı ameller işleyerek kendisine yaklaşın anlamındadır. Ebu Vail de dedi ki vesileyle kastedilen edilen amellerle yakınlık sağlamaktır. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ vesile ifadesi geçiyor bu ayette. E, sufiler bu ayeti tevil ederek işte biz vesileye sarlıyoruz diyerek rabıta yaparlar. İşte şeyhlerinden yardım isterler. Kabirdekilerden yardım isterler. Buna da vesile. Yaptıkları işe de tevesül diyorlar. Ee, ayette görüldüğü gibi e, Katade ve Ebu Vail tabi alimleri bunun ancak amellerle olacağını bildirmişlerdir. Amel dışında başka bir şeydi. E, Kur'an sünnet naslarında gelmemiştir. Sahabelerden gelmemiştir. El vesile elif lamlı, lamı tarif ile gelmiştir. Yani belirlik taksıyla gelmiştir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin vesileye sarılın dediği şey mutlaka meşru vesileler olmalı. Yani şeriatta meşru olduğu bilinen vesileler olmalı. Buradaki vesile nekre değildir ki herhangi bir vesile olsun. Yani vesileye sarılın dendiği zaman bir kişi şunu da söyleyebilirim. Çünkü duyduk bunu. Adam diyor ki ben diyor içki içip sarhoş olduğumda diyor kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum diyor. O adama göre bu da bir vesile. Yani her vesile değil. Allah'ın meşru kıldığı vesile. Bu sebeple mesela günahların bağışlanması veya Allah azze ve celle'den yardım istemede vesileyi Allah kitabında şöyle bildirmiştir. Ya ey yühelezine amenut ya yelizine amin isteyinu bir sabr ve sala, ey iman edenler Allah'tan sabır ve namaz ile yardım isteyin. <gülüyor> Mesela Allah'tan yardım istemeye vesile olarak zikredilen şeylerden birisi bu sabır ve namaz. Sabrederek ve namaz ile yani meşru vesileler kastedilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri de bu ayetin ilk muhatapları <gülüyor> olarak işte tasavvukların çıkardıkları manalarda vesileler kullanmamışlardır kesinlikle. Ee, onlar sadece meşru vesileye sarılıyorlar. Nitekim üzücü bir hadise veya korkutucu bir hadiseyle karşılaştığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derhal mescide koşardı ve namaz kılardı diye Allah Resulü'nden aktarılmıştır. Burada e, ayetin bağlamı dikkate alınacak olursa ayette onun yolunda cihad edin ki kurtuluş ayresiniz buyruluyor Yani bu meşru vesilelerinden birisinin de cihad olduğu bildirilmiş oluyor. Allah yolunda cihad etmek, cehd gayret göstermek, savaşmak, tebliğ etmek, Allah'ın kelimesinin en yüce olması için mücadele etmek. 36. ayet, muhakkak yeryüzünde ne varsa, hepsi ve bir o kadar daha, yani misli kadarı, o kafirlerin olsa da kıyamet gün azabından kurtulmak için onu feda etseler, Yine de onlardan kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Talg bin Habib Rahimullah anlatıyor. Ben herkesten fazla şefaati yalanlayanlardan biriydim. Yani inkar ediyordum diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu ile karşılaştığımda Allah'ın cehennem ahalisinin ebedi olarak orada kalacaklarını zikrettiği ayetlerden bildiklerimin tümünü ona okudum. Bunun üzerine o, Ey Talg! Sen Allah'ın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini benden daha iyi bildiğini mi düşünüyorsun? Çünkü Talh bin Habib tabiinden Cabir radıyallahu sahabeden ve Kur'an-ı Kerim'de işte cennete girenin bir daha hiç çıkmayacağını düşündüğü bu manaya çıkardı bütün ayetleri. Cabir radıyallahu sayıyor ve Cabir radıyallahu diyor ki: "Sen Allah'ın kitabını benden daha mı iyi bildiğini zannediyorsun?" Bu cevap veriyor. Sonra şöyle devam ediyor: "Okumuş olduğun ayetler müşrikler hakkındadır." i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayette olduğu gibi e, yeryüzündeki enşerliler haricilerdir. Onlar müşrikler hakkındaki ayetlerle Müslümanlara, yani e, ehli İslam'a saldırırlar, onların aleyhine kullanırlar diyordu Bukhari de bu rivayet. Aynı onun gibi, burada da böyle yani günah işleyen, cehenneme giren, bir şekilde ateşe giren bir daha çıkmaz. Dolayısıyla şefaatin inkarı Cennete cehenneme girmiş olan kimsenin oradan çıkıp cennetine tekrar sokulması bunların inkarı söz konusu bu ayetler diyor müşrikler hakkındadır yani cehenneme girdikten sonra oradan çıkamayacak olanlar bunu bildiren ayetler müşriklerin ahiretteki durumunu bildiren ayetlerdir diyor fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kastettiği bu topluluklar günah işleyip de yani şefaat ile kastettiği kimseler günah işleyip de azaplandırılan topluluklardır Bunlar cehennemden çıkarılırlar. Dedikten sonra ellerini kulaklarına götürerek, eğer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlar cehenneme girdikten sonra tekrar çıkacaklardır buyurduğunu işitmediyse bunlar sağır olsun. Biz de bu ayetleri senin okuduğun gibi okumaktayız dedi. Yani senin okuduğun ayetleri biz de okuyoruz fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, günahları sebebiyle cehenneme giren tevhid ehli kimseler oradan çıkacaklar. Eğer bunu işitmediysen bu kulaklarım sağır olsun diyor Cabir radiyan. Bu hadis Bukhari'nin edebül ül Müfred Beyhaki'nin Şuab-ül İman kitabında hasen bir yolla gelmiştir. Mütevatir hadislerde e, cehenneme giren kimselerin çıkacağına, kimisinin önce kimisinin sonra çıkacağına dair pek çok rivayetler sabit olmuştur. İşte şefaat hadisleri de bunlar hakkındadır Bukhari ve Müslim'de gelen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir toplun cehenneme girmesinden sonra şefaat edecek ve onlar çıkarılacaklar. Yine diğer bir rivayette cehennem ahalisinden kalbinde arpa tanesi kadar iman olan, kalbinde işte buğda tanesi kadar iman olan, kalbinde zerre kadar iman olanları çıkarın diyecek ve e, melekler cehenneme gidip iman edenleri çıkarmak için onları alınlarındaki secde izlerinden tanıyacaklar buyruluyor. Yani bunlar namaz ehli olan kimselerdir. Çünkü ateş onların her taraflarını yakacak, bir tek bu secde izlerini yakmayacaktır. Sadece o izler kalacaktır. Bu alınlarındaki secde izlerinden tanıdıkları cehennemden çıkarılacak. Bunlar hayat nehrine sokulup, yeni beden verilip cehenneme sokulacak. Bir müddet alınlarında cehennemiyyon yani cehennemliler diye yazılı şeyler kalacak. Fakat cennetlikler arasında bu yazdan dolayı utanç duydukları için Rablerine dua edecekler. Ey Rabbimiz işte bu bizi üzüyor. Yani cennet e, üzüntünün olmadığı bir yer. Fakat bu bize bir eziklik veriyor diye dua edecekler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle silinmesini emredecek. Bu yazı onlardan kaldırılacak. E, müteaddit rivayetlerde bunlar geliyor. Daha önce bizden olmayanlar e, şerhinde bununla ilgili rivayetleri aktarmıştık. Kafirlere gelince onlar cehennemden çıkamaz. Az önce okuduğumuz ayeti beraber okuyalım. Bir sonraki ayetle ki mana anlaşılsın. Muhakkak yeryüzünde ne varsa hepsi ve bir o kadar daha kafirlerin olsa kıyamet günü azabından kurtulmak için onu feda etseler yine de onlardan kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 37. ayet Ateşten çıkmak isterler ama onlar oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Amr bin Dinar'dan gelen rivayette Cabir bin Abdillah radiyallahu eliyle kulaklarına işaret ederek dedi ki şu ikisiyle işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir topluluğu cennemden çıkarıp cennete sokacak. Bir adam ona Allah Teala ateşten çıkmak isterler ama onlar oradan çıkacak değillerdir buyuruyor dedi. Bunun üzerine Cabir radiyallahu dedi ki siz özel olanı genel kılıyorsunuz. Ayetin öncesiyle okuyun. Sonra az önce bizim okuduğumuz gibi Maide 36. ayetini okudu ve bu kafirler hakkındadır dedi. Yani cehennemden çıkamayacak olanlar kafirlerdir. 38. ayet Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının kazandıklarına karşılık Allah'tan ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Hırsızın eli çeyrek dinar veya daha fazlasını çalmasıyla kesilir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Burada da yine sünnetin Kur'an'ı beyan edici rolünü görüyoruz. Yani ayetin zahirine baktığın zaman çok düşük bir şey bile çalsa bir kişi elinin kesilmesi gerekir. Bakkaldan sakız çalan çocuğun elinin kesilmesi gerekir. Kim olursa olsun. Ayet böyle bir genellikte. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle, bakın bu ayeti de açıklamış, yani bir tahsis, takhitte bulunmuş, ancak çeyrek dinar ve daha fazlasında. Yani çeyrek dinar, çeyrek altın sayın. Yani bir dinar bir cumhuriyet altındır tam olarak. Bir cumhuriyet altın çeyrede de işte çeyrek altın dediğimiz altındır. Ancak çeyrek altın değerinde ve daha fazlasında olanda el kesme cezası verdir. Kaç lira çeyrek altın? 160 lira mı? 170. 170 lira. Bu 100 liralık bir şey çalsa, yani bunu elinin kesilmesi, bu ayete dayanarak elinin kesilmesi söz konusu olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çeyrekliğine <gülüyor> ve daha fazlası olarak bunu açıklamıştır. <gülüyor> bunu e, şey takdir eder, yani Müslümanların yönetisi takdir eder. Hapis veya celde. <gülüyor> İbn-i Ömer radıyalanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değeri 3 dirhem. Yani 3 dirhem çeyrek dinar ediyormuş. Çeyrek dinar olan bir kalkan çalan bir hırsın elini kesti. Yani bu vaka olarak da Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında da böylece gerçekleşmiş. Bunu da Müslim ve Buhari rivayet etmişlerdir. 39. Ayet Her kim de zulmünden sonra tevbe ederse ve düzeltirse, ıslah ederse muhakkak ki Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah gafur ve rahimdir. Mücahit dedi ki, had cezası günahın kefaretidir. Bunu Mücahit tefsirinde rivayet etmiş sahibi isnatla. Yani İbni Yas, Mücahit bin Cebrin tefsirini topluyor. O tefsirde geliyor sahibi isnatla Mücahit'de. 40. ayet Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan muhakkak ki Allah'tır. Dilediğine azap eder, dilediği kimse için bağışlar. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Hakim bin Hizam radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında onlara ''Benim işittiğimi siz de istiyor musunuz?'' dedi. Onlar da ''Bir şey işitmiyoruz'' dediler. Şöyle buyurdu. ''Muhakkak ki ben semanın çatırdamasını istiyorum. Onun çatırdaması da hakkıdır. Onda bir karışlık bir yer dahi yoktur ki, üzerinde secde eden veya kıyam halinde olan bir melek bulunmaz. Bunu sahip İsnadla Tabirani ve İbn-i Hatim tefsirine rivayet ediyorlar. es dedi ki, Allah dilediğini küfrü üzere öldürür ve ona azap eder, dilediğinde dünyada hidayet edip onu bağışlar. Yani burada hidayet etme ve küfür üzerine öldürme, yani saptırma Allah Azze ve Celle'nin fiilleridir. Yani kaderiyeye bir inkar var süt bu sözünde. Yoksa e, kesin bir hüküm olarak Allah Azze ve Celle küfür üzere öleni veya şirk üzere öleni bağışlamayacağını, kesinlikle bağışlamayacağını. Ama bunun altında suçlar işleyeni, Dilediği kimseyi için bağışlayacağını bildiriyor. İşte de bu ayeti bu manada çok güzel tefsir ediyor. Yani kaderiyeye on numara bir reddiye var burada. Allah dilediğini bağışlar. Burada mutlak bu ayette. Yani e, Nisa suresi 48. ayetindeki gibi değil. Allah dilediğine azap eder, dilediğine bağışlar. Halbuki Allah azze ve celle kitabında bildirmiştir ki, iman üzere ölenleri, tevhid üzere ölenleri, şirk koşmayanları bağışlayacak. Küfür üzere ölenleri ise ya şirk üzere öleni kesinlikle bağışlamayacağını bildiriyor. Ama diyor ki dilediğini bağışlar dilediğini azap eder. İşte sütli bu ayeti nasıl açıklıyor? Yani Allah azap etmek istediğini küfür üzere öldürür. Bağışlamak istediğinde dünyadayken hidayet eder. Demek ki <gülüyor> hidayet etme ve saptırma Allah'ın elinde. Maide 41. Ayet Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfür içinde koşanlar seni mahzun etmesin. Seni hüzünlendirmesin, üzmesin. Onlar yalana kulak verirler ve sana gelmeyen başka bir kavmi dinlerler. Kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Şu verilirse onu hemen alın. Ve o verilmezse sakının derler. Allah her kimin fitnesini dilerse sen onun için Allah'tan hiçbir şeye sahip olamazsın. Bakın Allah'tan Allah'ın saptırmasına yine burada da delil var. Allah kimin fitnesini dilerse sen onun için Allah'tan hiçbir şeye sahip olamazsın. İşte onlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada bir rezillik. Ahirette ise çok büyük bir azap vardır. Bera bin Azib radıyallahu anh, anlatıyor. Yüzü kömürle karartılmış ve kırbaçlanmış biri Nebi Sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri çağırıp zina eden kişiye had cezası olarak kitabınızda bunu mu buldunuz buyurdu. Yahudiler evet deyince onlardan alim olan birini çağırdı ve Allah için soruyorum. ''Siz zina eden kişi için had cezası olarak kitabınızda bunu mu buluyorsunuz?'' diye sordu. O, ''Hayır. Eğer bana yemin ettirmeseydin, yani Allah'ına yemin ettirmeseydin, sana bunu söylemezdim. Biz kitabımızda o cezayı rejim olarak buluyoruz. Ancak zina, şerefli saydığımız kişiler arasında çoğaldı. Bu konuda şerefli birini yakalarsak onu geri bırakıyor, zayıf birini yakalarsak ona had uyguluyoruz. Bunun üzerine... Gelin şerefliye de zayıfa da uygulayacağımız bir şeyde birleşelim dedik. Ve yüzü kömürle karartmaya ve rejim yerine de kamçı vurmaya karar verdik. Böyle dedi Nebi Aleyhisselatü Allah'ım öldürülmüş olan emrini ilk ihya eden benim deyip rejim edilmesini emretti ve adam recm edildi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Yahudiler Muhammed'e gidin eğer size yüzü boyamak üzere fetva verirse alın. Eğer rejim ile fetva verirse sakının diyordu. Bu konuda Allah Teala kim Allah'ın indirdiğiyle Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin takendir. Maide 44 ayetini indirdi. Yine Yahudiler hakkında Allah Teala kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Maide 45 ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Maide 47 ayetini indirdi. Bu ayetlerin hepsi de kafirler yani Allah'ın hükmünü inkar edenler hakkındadır. Bunu Müslim, Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, sünev Kübra'da Nesai, Taberi ve İbn-i Ebi Hatim tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. Benzerini i̇bn Abbas radıyallahu anh'a da rivayet etmiş ve sonunda şöyle demiştir. Vallahi bu ayetler yani Maide 44, 45 ve 47. ayetleri Yahudiler hakkında inmiştir. Allah Teala bu ayette onları <gülüyor> kastetmektedir. Bunu da sahip-i isnatla Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Taberi ve Taberani rivayet etmişlerdir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ın gelen rivayette yalana kulak verenler Medine Yahudileridir demiştir. Yani bunlar yalana kulak verirler ve senin yanına uğramayan bir topluluğu dinlerler derken de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına uğramayan topluluk münafıklardır. 42. ayet Onlar yalanı çokça dinleyicidirler ve sohut yani haram yiyicidirler. Sana gelirlerse Aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Yani ister hükmet ister hükmetme. Onlardan yüz çevirsen sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Eğer onlara hüküm vermezsen sana bir zarar verecek değiller. Hükmedersen aralarında adaletle hükmet. Muhakkak Allah adaletli olanları sever. Katade, Hasan el Basri, Said bin Cübeyr, İkrime ve Mücahit de ki, bu ayette Yahudilerin hüküm usulunda rüşvet aldıkları haber verilmektedir. Yani soğut yerler derken, haram yerler derken hükümler konusunda rüşvet yedikleri bildiriliyor, diyor. Bunu Taberi İbn-i ve İmam Mücahid'in teşsirinde e, sahip isimata geliyor. i̇bn Mesud Radyalan şöyle diyor. Kim bir kişiye zulümden dolayı veya bir haksızlığı üzerinden atması için şefaat eder de, sonra kendisine bu kişi tarafından bir hediye verilirse... O da bu hediyeyi kabul ederse işte bu sohuttur. Yani ayette yasaklanan rüşvet ile kasıleden budur. Kim bir kişiyle, kim bir kişiyle, bir kişiye bir zulümden dolayı veya bir haksızlığı üzerinden atması için şefaat eder de, sonra da kendisine bu kişi tarafından bir hediye verilirse, o da bu hediyeyi kabul ederse işte bu sohuttur. Ona ey Ebu Rahman, biz sud ifadesini hüküm vermedeki rüşvet sanırdık denilince dedi ki Allah Teala Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyurmaktadır. Yani o hükümdeki rüşvet daha büyük bir günahtır. Küfür yani küçük küfür bu daha büyük bir günahtır buna işaret ediyor. Sahabelerden malum Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kavlinden geçen bazı ifadelerden dolayı ee, bu küçük küfür ifadesi bazı büyük günahlar hakkında sadır olmuştur. İşte Müslümana sövmek, fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Yine İbni Mesud Radyalan'tan gelen rivayettir. Allah Resulü Aleyhisselatü işte hanımına arkadan yaklaşan kimseyi işte kafir e, nitelemesiyle nitelemesi. Yani bazı büyük günahlar hakkında küfür ifadesi kullanılıyor ki bu e, Günahların büyüklüğünü ifade etmek için. Burada işte Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin takendirdir diyor. Yani rüşvet sebebiyle Allah'ın indirinden başkasıyla hükmediyor. İşte bu köfürdür diyor. Bununla İl-Mesud radıyallahu anh, büyük köfürü de kastetmiş olabilir. Burada da bir sıkıntı yok. Niye? Çünkü e, hüküm meselesi mesela İslam devletinde. Yani işin normali budur. İslam devletinde İslam kadısı hükmeder. Helale harama hükmeder. Allah'ın dini ile ilgili hükümlere hükmeder. Allah'ın dini ile ilgili bir hükümde rüşvet alıp da hakkı gördüğünden başkasıyla hükmederse şüphesiz bu büyük küfürdür. Çünkü bunu Allah'ın dinindeki hüküm olarak nispet ediyor. Yani küfür olan şey beşeri bir hükmü veya zulüm olan bir hükmü Allah'ın dinine nispet etmektir. Bu büyük küfürdür. Yahudiler bunu yapmışlardı işte. Yani kendi uydurdukları e, anlaşmak için, sınıfların arasındaki dengeyi sağlamak için rejimi iptal edelim de bunun yerine herkese uygulayabileceğimiz bir ceza olsun. Bu da işte yüzlerinin karartılması. Böyle bir şey üzerine birleştiler. Bu uygulamaları e, sebebiyle Allah Azze ve Celle onlara kafirler diyor. Yani İbn Abbas radıyallanman dediği gibi o yahuder kâfirler oldular. Çünkü Allah'ın hükmünü değiştirdiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da onlara Allah'ın kitabında bulduğunuz hüküm bu mu diye ihtar ediyor, uyarıyor. Onlar da inkar ediyorlar. Hayır. Sonra yemin verdirince ondan sonra itiraf ediyorlar. İbn Abbas radıyallanman dedi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hakimin rüşvet alması haramdır. Bakın burada İbn Mesud radıyallahu an şayet mutlak manada büyük küfrü kastetseydi şu hadiste ters düşerdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki hakimin hükmeden kişinin yöneticinin rüşvet alması haramdır. Bu da Allah'ın kitabında zikretmiş olduğu sohttur. Yani Mayda 40. ayetinde geçen soğut, yani gazap demektir manası ee, budur. Yöneticinin aldığı, hakimin veya kadının aldığı rüşvettir. Bu haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buna i̇bn Bihatim sahip bir isnatla rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Zina ücret, köpek ve yabani kedi ücreti, yani yabani parantez içinde söylüyoruz. Köpek ve kedi ücreti ve Hacamatçı'nın kazancı suttandır. Yani haram olan kazançlardandır. Burada ve Nur veya sinneur ifadesi geçiyor. Sinneur yabani kedidir. Ee, bu hadis bin tarihinde ve İbn-i Ebi Hatib'in tefsirinde bir isnatta geliyor. Hacamatçının kazancıyla ilgili ruhsata gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deve ve hayvanlarının e, yemi olarak kullanması şartıyla yani kendisine sıkça izin isteyiyor bir hacamat ücret almak için e, tamam alabilirsin ama bunu kendin yeme Hayvanlar için kullan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlara yem almakta kullan diyor. Böyle bir izin var Hacama ücreti hakkında. Kedilerden de evcil kedi hakkında İbn-i Abbas radiyalanmadan gelen bir rivayet var. Bunda sakınca görmenine dair. Fakat köpeğe gelince köpek ne cins bir köpek olursa olsun bunun ücreti haramdır. Sadece besleme ile ilgili cevaz var. O da işte av köpeği, zırat köpeği, bekçi köpeği, bu üç köpeğe ruhsat verildi bu beslemesi hakkında. Bunun dışında bir kimse köpek besleyecek olursa her gün ecinin bir kırat eksilir buyruluyor. İmran pas ister aralarında hükmet, ister yüz çevir, kısmı neskedilmiştir. Yani bu Yahudiler sana gelinde ister hükmet ister hükmetme, bu kısım neskedilmiştir. Maide 49. ayeti inince. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onların aralarında kendi kitabımıza göre hüküm vermesi emredildi. Bunu da sahip bir isnadla İbn-i Biyatim En-Nekhas, En-Nasih ve mensukta Taberani, Hakim ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. 43. ayet Kendisinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem yapıyorlar da bundan sonra dönüyorlar <gülüyor> yüz çeviriyorlar doğrusu onlar müminler değillerdir yani iman eden kimseler değillerdir İbn Abbas radıyallahu anh, Allah Teala'nın berlediği had cezaları kastedilmektedir Allah Teala Tevrat'taki hükümlerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vermektedir Maide 44 Muhakkak Tevrat'ı biz indirdik ki onda bir hidayet ve nur vardır Teslim olmuş nebiler, Yahudilere onunla hükmederdi. Rabbaniler ve bilginler de, alimler de. Çünkü Allah'ın kitabını korumaları istendi ve buna şahit ediler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir değere satmayın. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. <gülüyor> Katade Rahimullah dedi ki, Rabbaniler kelimesiyle Yahudilerin fakihleri, akbar kelimesiyle ise alimleri kastedilmektedir. İbn-i Ömer anh, Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, kendilerinden bir erkekle bir kadının zina ettiğini söyleyince, siz bu konuda Tevrat'ta ne buluyorsunuz diye sordu. Yahudiler, onları halkın içinde ifşa ederek rezil etmeyi ve kırbaçlamayı buluyoruz dediler. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, yalan söylüyorsunuz. Tevrat'ta recim bulunmaktadır dedi. Abdullah bin Selam malum Yahudilerin alimiyken Müslüman olmuş sabilerden birisi. Tevrat'ı getirip baktıklarında bir kişi rejim ayetinin üzerine elini koyup elinin dışında kalan bölümü okudu. Bunun üzerine Abdullah bin Selam elini kaldır deyince elini kaldırdı ve rejim ayeti ortaya çıktı. Sonra Yahudiler doğru söyledi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine bu kişiler recm edildi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallamadan, Kim Allah'ın indirdiğini inkar ederse ve Allah'ın hadlerinden birini inkar ederse kafir olur. Kim de bunu kabul ettiği halde onunla hükmetmezse o zalim bir fasıktır. Bunu İbn Abbas radıyallamadan Hasenbir İsnad'la İbn-i Hatim ve Taberi tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. Tavus dedi ki, İbn Abbas radıyallamaya bu ayet solunca dedi ki, o, yani Allah'ın indirildiğinden başkasına hükmetmek kebiredir. Yani büyük günahdır. Bunu sahip bir isnadla i̇bn Nebi Hatim rivayet etmiştir. Yine Tavus'tan gelen rivayette bir adam İbn-i Abbas radiyalanmaya maide 44, 45 ve 47. ayetlerini söyledi ve ''Kim böyle yaparsa kafir mi olur?'' dedi. i̇bn Abbas dedi ki ''Bunu yaparsa küfretmiş olur lakin Allah'ı ahiret gününü şunu ve şunu inkar eden kafir gibi değil.'' dedi. Bunu sahip Bisnat'la İbn-i Natr, Tazim-i Salat'ta, Taberi tefsirinde, İbn-i Nebi Hatim, Abdülrezzak tefsirlerinde, Tahavi Müşküllü Hasar'da, Süfyane Sevri tefsirinde, Hakim, Said bin Mansur tefsirinde ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Said bin Cübeyr'de, ''Sapıklığa düşenler, müteşabih ayetler sebebiyle düşer. Her fırka bir ayet okur ve bunun kendi lehlerine olduğunu iddia ederler.'' Hariciler müteşabi ayetlerden mayda 44. ayetine tabi olurlar ve yöneticinin haksız bir hüküm verdiğini gördüklerinde o küfretmiştir. Küfreden bir şeyi Allah'a ortak koşmuş olur. Bunlardan müşrik ümmetlerdir derler. Evet bu Said bin Cübeyr tabi alimi yani tefsir ilmini İbn Abbas radıyallarına'dan almış kişi. Böylelikle Maide 44'ten dolayı tekfir eden etmenin harcilerin özelliği olduğunu ve bunun bir müteşabihlere tutunmak olduğunu ifade ediyor. Bunu hasen bir isnadla Acuri eş-Şeriyada İbnü'l-Münzir tefsirinde rivayet etmişlerdir. Şâti bi de El itsam'da zikrediyor. Maide 45. Biz onda kendileri için yazdık ki cana can göze göz buruna burun Kulağa kulak, dişe diş. Yaralar da birbirine karşılıktır. Artık her kim bunu bağışlarsa, o kendisi için bir kefaret olur. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimleri ta kendileridir. Enes radıyallandı, Rubeyyi bir cariyenin dişini kırmıştı. Davalaşmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde, kısas uygulanacak buyurdu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bunun üzerine amcam Enes bin Nadır, hayır vallahi, onun dişi kırılmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Enes, Allah'ın kitabı kısası gerektirir buyurdu. Sonra kavmi diyete razı oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak Allah'ın bazı kulları vardır ki, Allah adına yemin ettiğinde Allah onu doğru çıkarır buyurdu. Evet, bunu Buhari, Müslim ve Ahmed bin Amber ve daha başkalar rivayet etmiştir. Burada gördüğü gibi, Allah azze ve celle'nin hükmü, Kısas meselesini bu ayette geçtiği gibi kısas. Bu hüküm bildirilmesine rağmen Enes bin nadır radıyallahu diyor ki Vallahi onun dişi kırılamaz. Yani kısas bunu gerektirir. Allah'ın kitabındaki hüküm budur diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Sonra Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Bu ayetle yani ayetin devamında ancak kim vazgeçerse bu ona kefarettir. İşte ümmette öyle kimseler vardır ki onlar adına bir yemin etseler Allah onları doğru çıkarır diyor Allah Resulü Aleyhisselatırsan. Demek ki onlardan birisi de bu sahabe. Burada işte Allah'ın hükmüne itiraz gibi bir şey söz konusu değil demek Yani Allah'ın hükmünü inkar veya itiraz değil. Fakat iman eden kimselerden de böyle yorumlanabilecek bir şeyler demek ki sadır olabiliyor. Allah izin verirse 46-47 devam eden ayetleri bir sonraki derse bırakalım. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevahtike la şerikelek ve estağfurike ve etubileyik. Bir şey çalacağız. Bir ıslah kaydıyla af. Tevbe. Tevbe. Tevbe aklım var. Bir daha yapmayacağız. Birini... Islah İslah kişilerde... şart. Tabi mesela herhangi bir hakla girmişse bu haklar ödemek zorundadır. Yani mücveret tevbe ile kurtulmuyor. Hmm. <gülüyor> yani mesela bir şey var, kızas şey yani, şey yapınca kişi şeydi, şey yapın. Vazgeçip vazgeçmeyen şey diyor diyet, diyetini vereyim diyor kişi burada ıslah edecek kişiden <gülüyor> bir şeyse değil mi yani? Çünkü de Allah <gülüyor> şey diyor Allah'a yani kişi ıslah edecekse affet yani o e, bunlar gözetir Mesela affettiğin takdirde e, şerrin şerrini artırma söz konusuysa bunlar dikkate alınmalı. Ama affetme hakkı vardır. O ayrı mesele. Fakat bu gözetilmeli yani. Çünkü... Çünkü o başka bir ayet. Yani buradaki, bugün geçen ayet şey hakkında, bu yol kesiciler, bağıyla, terör çıkaranlar. Yani bu kimseler tevbe ettikleri takdirde Allah'ın hakkı olan hadden kurtulurlar. Yani öldürmelerinden, asılmalarından, bundan kurtulurlar. Fakat kul hakkına tecavüz etmişlerse onlar ödenmek zorunda. Evet. şimdi mesela herhangi bir memurun e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aldığı hediyenin rüşvet olduğunu bildiriyor şimdi memurun oradaki vazifesi zaten bunu yerine getirmek, icra etmek yani zulme uğramış bir kimseyi zulmünden kurtarmak, hakim olduğunu düşün avukat olduğunu düşün, savcı olduğunu düşün avukatın yetkisi yok da avukat yanına söyledim yani bu gibi makamda olan kimselere Adaletin yerine gelmesi, zulmün savunması için verilen ücret, halk tarafından verilen ücret rüşvettir. Ama devletten maaşını alır o ayrı. O zaten bunu yapmak zorunda. <gülüyor> yani mesela iki tane davalı geldiğinde, bu davayı Kur'an sünnete göre çözmeye... Davadaki, Davadaki ayrı bir şey var. Davada tamam. Yani buradaki rüşvet açık. Yani hakimin rolünü söyledik, savcının rolünü söyledik. Avukatı karıştırmıyoruz. Avukat özel bir girişimdir. Yani avukat müvekkilinden ücret alır. Ama mesela şöyle düşün, bazıları bu tip yorumlar yapıyordu. Diyor ki, mesela traik polislerin çevirdi diyor. Evet. Sen ceza yazacak diyor. O cezadan kurtulmak için diyor rüşvet verirsin. Buna cevaz veriyorlar. Bu işte sıkıntı bu. Zaten bu bir zulüm. Yani bu zaten bir zulüm. Devlete paran gitmesin diye güya 10 lira, 20 lira rüşvet sıkıştıracağım. Böyle kurtaracakmışın Yani buna cevaz veriyorlar. Yani geriye, yani geriye rüşvet kalmıyor zaten. Benim demek istediğim de iki tane davalı mesela kadın huzuruna geldi. Kur'an sünnete göre davayı çözdü. Yani, iki taraf daha o da Allah razı olsun dedi. Tuttu bir hediye verdi. He, daha sonra da hediye bu hediye rüşvettir. Verdim. Almaması gerekir. Yani isabet karar bile verse? Tabii. Hediye almayalım. Evet. Daha, yani memur alamaz. Ama. Memur halktan hiçbir şekilde hediye alamaz. Allah'a emanet bir şey müstesna mı yani? Mesela memur... Göreviyle ilgili. Bir görevi icabı bir yere gitti. Sen görevine, yere görevine icra ettin. Görevine güzel icra ettiğin için vatandaş sana müteşekkir olmak için hediye verdi. Bu işte rüşvet. O değil de yani ihtiyacı gidemiyor. Mesela Şimdi eskilerden önerken, yalnız yani şeyimiz geliyordu, yani o ihtiyaçlarımızı evet. karşılıyordu yani, vatandaş. Almaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir de şey var zekat verilir mi, buna bol bu yani, sen, sen, sen diyor, bunlar bir kişi yoksa, miydi? Veriler miydi? <gülüyor> Şimdi işte burada bu değerlendirme var, mesela bazı yerlerde sıradan kendi ücretiyle yani ücretini verdiğin bir işçi dahi olsa sen ona ekmeğini, çayını ne bileyim bir şeylerini verirsin. Bundan ayrı olarak bir şey varsa memurun biraz daha sakınması lazım. Yani vermek zorunda değil veya şey değil ama yaptığı işten dolayı müteşekkir olarak veriyorsa bu sıkıntı. Yani memurun uzak durması lazım bundan. yapıyor. Biz de ona hediye vereceğiz. Evet, bu rüşvet. Bu sorun mu? Evet. Temizlikçiye Temizlikçiye Bu bu Çizin diyor. <gülüyor> elini kesin anlamında diyor. yani kesmek değil ıssızlıktan elini kesin yani İslahilin anlamında <gülüyor> evet. Orada aleyküm selam şimdi ayetteki şey ifade yani, yani Arapça bilen herkes bunu böyle bir yoruma güler kata'a yani uygulama olarak zaten Resulullah Aleyhisselatü -hı <gülüyor> Vesselam'dan sabit de e, kata'a ifadesi kesmek koparmaktır yani çizmek falan diye de yorumlayanlar oldu da yani bunla hiçbir Mecazli şey yok. Mecaz olarak Türkçedeki gibi mı kesmek? Yani yok mecaz. Kese, kullanılmaz herhalde. Şimdi o olabilir de böyle bir mecaz yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de mecaz yok. mesela kestim. Senden kestim gelmeyeceğim. Şimdi e, dille ilgili bir kaide zikretmiştik. Lafızlar eğer zahir bir lafızsa, zahir esastır. Yani mücmel bir lafız değil. Kata, mesela kesme, bilinen bir şeydir. Kesme deyince, ilk anda akla gelen, yani bununla kast edilen mana bellidir. tali manaya geçebilmek için, yani o şekilde denilen mana geçebilmek için delil gerekir. Böyle bir delil yoksa, bu söz reddedilir. Mesela yıkama, yıkamada da böyle. Mesela vudu. Vudu yiğama demek. Ama elini mi yıkamak kastediliyor yoksa abdest mi almak kastediliyor? Vudu ifadesiyle müminlerin akla gelen şey abdesttir. Burada yıkamanın kastedildiğini e, taktid eden kimsenin delil getirmesi gerekir. Yani bunun gibi pek çok şey. Ya sen aslan geliyor dediğin zaman bununla aslında aslan gibi bir adamın geldiğini de kastetmiş olabilirsin ama aslan geliyor dendiği anda zahiri esastır. Yani aslan geliyor demektir yani. Aslanın geldiğini anlatmak için aslan geliyor deriz. İlk önce bu akla gelir. Ama mecaz olduğu sonradan anlaşılır bunun. Yani delil gerekir. Burada da bunun böyle olduğunu, mesela Yaşver Nuri böyle iddia eder, Bir başkası başka türlü bir şey iddia edilir. Bunun önüne geçilmez. Zahir bağlayıcıdır yani. Bu mücmel bir ifade değil. bilek. Orada evet. da uygulamada tabii ayrıntı var. 38. <gülüyor> Aleyküm selamlarım Hoş geldin. Nasılsınız? Allah'a emanet olun. Hoş Sağ olun. Aleyküm selam.